Meclis Başkanlığı Yarışı Nuri Akman Bu yazı yazılırken AK Parti'nin meclis başkanı adayı henüz açıklanmamıştı. Diğer üç partinin başkanlık için yarışacak isimlerinin ortak noktasıysa dramatik bir filme konu olacak cinsten. Üçü de farklı anlamlarda kaybedenlerden. CHP'nin adayı kaset skandalıyla makamını yitiren eski genel başkanı Deniz Baykal, çatı adayı olarak Tayyip Erdoğan'a karşı yarıştırılıp da kendisini piyasaya sürenlerin Yeterince desteklemeyip yalnız bıraktıkları Ekmelettin İhsanoğlu ve AK Parti'nin kurucusu olup sonra yoldan çıktı diye kendini suçlu hissederek ekipten ayrılmak zorunda kalan Dengir Mir Mehmet Fırat'ın kariyerlerinde anlamlı yenilgiler var. Şimdi birikim ve deneyimleriyle hiç de birbirlerinden aşağıda olmayan bu üç siyasinin de geçmişte yaşadıkları maddi manevi kayıp sahnelerini unutturacak bir başarıyı yakalamak istemeleri kadar tabii bir şey olamaz. Hele de yenilgilerinin sebepleri kendilerinden çok başkalarının davranışlarında görüyorlarsa. Hayatı boyunca siyasi yereklerine nail olamayan Baykal'ın dönülmez akşamın ufkuna girmişken kimseyi ilgilendirmeyen tamamen özel nedenlerle uğradığı kahpe çelmenin hesabını göremese bile devlet protokolünün bir numarasına yükselmesi o kasetleri seyreden ve üzerinde tepinen insanların ödeyeceği bir vicdan borcu olsa gerek. Ekmelettin İnsanoğlu bu üç aday arasında yenilgiyi daha siyasi kariyerinin başlangıcında tatmasa sebebiyle şansını bir kez daha zorlamayı isteyecektir. Ancak Baykal'la ve Fırat'la kıyaslanınca yeterince mağdur sayılamaz. Hatta seçilme şansının zayıflığı açısından sadece yeni girdiği bir partinin onurunu koruma görevini üstlenmekle yeniden kaybetse bile kariyerine bir taş daha ekleyecektir bir TV mülakatında 40 yıldır politikaya doydum ben. Hem de aksırıncaya, tıksırıncaya kadar doydum. Bu benim son milletvekilliğim. Bir erken seçim durumunda bile aday olmayacağım diyen Dengir Mir Mehmet Fıratsa, gireceği meclis başkanlığı yarışını kaybetmesi halinde HDP'nin iktidarı düşürme başarısında pay sahibi olduğunu düşünerek vaktiyle günahlarına ortaklık ettiği akbartı kefaretini ödeyerek mutlu mesut hayatına devam edecektir. Görüldüğü gibi meclis başkanı seçilemezse en yoğun hüzün Baykal'ın kalbine çöreklenecek. Kaldı ki eğer geçici olarak oturduğu o koltukta kalıcı olursa işini en mükemmel tarzda yapacağından kimsenin kuşkusu yok. Tabii ki siyaset duygularla değil çıkar hesaplarıyla yapılıyor. Partilerin Baykal'ın ne psikolojik ihtiyaçlarını ne de kurt politikacılığını kale almasını bekleyemeyiz. Baykal'ın adaylığı koalisyon pazarlıklarından bağımsız olarak da değerlendirilemez. İbren'in şimdi AK Parti CHP'yi gösterdiği doğru da, bakalım Baykal'ın karşısına çıkacak dördüncü aday kim olacak? AK Parti CHP'ye jest yaparak Baykal'ı destekleyecekse, görüntüyü kurtarma adına sahneye süreceği isim harcanabilir nitelikte olacaktır. Kaybedişi partiye zarar vermeyecek, Siyasi deneyim açısından diğerlerinden daha düşük bir profili açıklamasını bekleyebiliriz. Yok eğer yarış AK Parti için henüz bilemediğimiz başka bir koalisyon hesabının parçası olarak kurgulanıyorsa daha iddialı bir ismi telaffuz edeceklerdir. Öyle birini bulmalılar ki son tura kalındığında en azından iki aday onun lehine geri çekesin. AK Parti'nin diğer partilerin oy vermekten çekinmeyeceği bir aday bulması çok zor. Millete verilen seçim vaatlerinin yerine getirilemediği, intikam duygusunun tatmin edilemediği bir ortamda isterse Allemi Cihan olsun adayın niteliği parti kimliğinin gerisinde kalacaktır. Meclis aritmetiği Baykal'ı desteklemiyor ama meclis psikolojisi farklı telden çalabilir. Oylama gizli. Milletvekilleri partilerinin desteklediği adaya oy vermek zorunda değil. Benimki sadece bir tahmin. Baykal'ın meclis başkanlığı hayırlı uğurlu olsun.